Allahü Aalakum. Rahman, Rahim. Alhamdulillahirabbil Alemin. Ve salat ve selam Allah siddi ala velin ve alaakhirin. Seyyidina Muhammedu aleyhi ve sallahu ve man tabeahu bihsan e jma'in. Ama بعد فعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور بفساتها ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalaletim ve sahibeha bin ve bis senedil muttasını ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal idâ heleke kisra fela kisra ba'dehu ve idâ heleke kaysar fela kaysar ba'de vellezi nefsi bi'edihi ve tünfer Künne künûzehümâ fi sebilillah Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim allah Teala Hazretlerinin selamı rahmeti, lütfu, bereketi cümlenizin üzerine olsun. allah Teala Hazretleri kıldığınız namazları, yaptığınız duaları kabul eylesin. Dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizin nail eylesin. Peygamberimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, o gül bahçesinden, o mübarek sözlerden bir nebze size okuyup anlatmaya çalışacağım. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına geçmezden önce, evvelen ve hasreten, sevgimizin ve bağlılığımızın bir gereği olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu paki için sonra onun cümle alinin ashabının, etbaının ruhları için ve Ümmet-i Muhammed'in mürşit ve mürebbilerinin Evliyaullah'ın, Allah'a yakın kullarının ruhları için hasreten Sadat ve Meşahih, Turku Aliye'mizin cümlesinin ve halifelerinin, müritlerinin, tabilerinin mühiplerinin ruhları için hocamız Muhammed Said Korsevi'nin ruhu için bu eseri yazan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için. Bu eserin içindeki hadislerin ve bilgilerin bize kadar gelmesine emek sarkıtmış olan bütün alimlerin ve ravilerin ruhları için uzaktan yakından bu hadisleri dinlemek üzere şu mescide gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için. Biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp onun huzuruna nihayet sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Mukaddim'e de okumuş olduğum hadisi şerif ve Ebu Hureyre radıyallahu ahtem Mervi bir hadisi şeriftir ki Ahmed ibn Hanbel Bukhari, Müslim, İbni Hibban ve Tirmizi de var bu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nübüvveti alametlerinden, mucizelerinden, doğru sözlülüğünün emarelerinden bir numunelerden bir numunedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri daha Müslümanlar Hicaz'dayken, daha Mekke'de, Medine'de yeni yerleşmişler iken o Arap Yarımadası'nın ötesine gitmemişler iken bakın istikbale ait nasıl sözler söylüyor ve o dedikleri nasıl tahakkuk etmiş buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri izâ kisra fela kisra badehu şu yaşayan kisra öldüğü zaman ölünce onun arkasından bir daha Kisra gelmeyecek. Şu yaşayan Kayser öldüğü zaman onun arkasından bir daha Kayser gelmeyecek. Canım, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki onların hazineleri Allah yolunda sizlere baş olmayacak, infak olunacak. Bakın ne kadar iddialı bir söz. Küçücük mütevazı bir grup iken Müslümanlar, efendim, 100 bin, 150 bin, 200 bin kişi iken ve Hicaz'dayken o kıtanın daha öbür taraflarına gitmemişlerken, o devrin iki büyük imparatorluğundan bahsediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi Bizans imparatorluğu, başındaki hükümdarın adına Kayser diyorlar. Kayser ötekisi İran hükümdarı o da bir imparator onun da başındaki kimseye lakap olarak Kisra diyorlar Kisra sözünün Farsçası Khosrev'dir Khosrev Arapçada dönmüş Kisra olmuş kelime değişmiş Khosrev Khosrev hükümdar filan manasına bir tabir Kayser kelimesinin de Aslı cesar veya sezar dediğimiz kelimedir. Yani o kelimeyi öyle biliyoruz biz batı dillerinden. İşte o Arapçaya girdiği zaman muarrebi o kelimenin kayser olmuş. Yani cesar ve husrev kelimelerinin Arapça şekli bu iki kelime. Kisra diye İran'ın başındaki hükümdarlara diyorlar. Kayser diye de Bizans'ın başındaki hükümdarlara diyorlar. O zaman Bizans'ın baş şehri, şimdiki Bağdat'ın biraz daha cenubunda ve Selman-ı Pak kasabası denilen yerde idi. Batı dillerinde adı Ktezifon, bizim İslam edebiyatında adı Medain olan, Medain-i Salih'ten başka bir yer, Medaini olan bir yerde idi. Hala orada Kisra'nın sarayının ön cephesi, 60-70 metre yüksekliğinde muhteşem takı ile yani kemeri ile hala ayakta durur ama arkası kalmamış. Herhalde arkası yıkılmış veyahut ahşap olduğu için çürümüş gitmiş olacak cephesi duruyor. Böyle çok pencereli, ortası kemerli bir şey olarak hani Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif eyleyince Kisra'nın takı çatladı dedikleri yer. Orada otururlardı. Ve İran'a da hakimlerdi, Arabistan'a da hakimlerdi, Suriye'ye yakın yerlere kadar da Irak'a hakimlerdi. Anadolu'da da çekişiyorlardı şeylerle, Bizanslılarla. Bazen İranlılar ta Ege kıyılarına kadar gidiyordu, bazen Bizanslılar bu tarafa geliyordu. Muhteşem orduları vardı. İran'ın ordusunda filler vardı. Yani şimdinin tankları gibi, zırhlı araçları gibi. Öbür tarafta işte savaş şeyinde gelişmiş iki memleket, iki ülke. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunlar hakkında bakın tereddütlü de değil. Yemin ederek söylüyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz onları tanırdı. Her ikisine de mektup gönderdi Peygamber Efendimiz. Kendisi gitmedi o diyarlara ama dedi ki, ben Allah'ın elçisi Muhammed'den efendim İran'ın hükümdarı Kisra'ya. Allah'ın elçisi Muhammed'den Bizans'ın hükümdarı efendim Kaisar Heraklius'a mektuptur diye. Mektubunda dedi ki: Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Esselamu alemen tebe al hida. Herkese selam yok. Es ala menittebe'al alhida kim hidayete tabi olursa selam onun üzerine olsun diye selamla başladı ama tabi olursa selam gidecek şartlı tabi olmazsa bir şey yok Eslim Teslem buyurdu mektubunda Müslüman ol selamete erersin kurtulursun Yufikallahu ecleke merrateyni <gülüyor> Allahu Teala Hazretleri ecrini sana kat kat ihsan eder bir ecir senin kendinin Müslüman olmandan dolayıdır. İkinci ecir sana tabi olan insanların İslam'ı kabul etmesinden dolayıdır. Gel Müslüman ol dedi onlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onların mektupları tarih kitaplarında mahfuz. Hatta bizim arkadaşımız vakıflar genel müdürlüğü yaparken Süryanilerin başpapazı veya cemaatinin reisi olan şahıs gelmiş. Süryaniler tarihiyle ilgili bir de kitap takdim etmiş. Orada kendim okudum. O şahıs, o genel müdüre de söylemiş. Bizde hala, şu anda el an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yazılmış, bizim kilisemize yazılmış mektup mevcuttur diyor. Onlara da yazmış. Siz de Müslüman olun diye onlara da yazmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlik vazifesini Elçilik vazifesini eda etti mi? Elhak eda etti. Her yere, her imkanı kullanarak İslam'ı tebliğ eyledi. Biz onun ümmetiyiz. Bizim halimiz ne olacak bilmem. Bizim halimiz ne olacak bilmem. Acaba ashab-ı kiramın mesleği yok muydu? Acaba ashab-ı kiramın ticareti yok muydu? Acaba ashab-ı kiramın Evinde karısı yok muydu, çocuk çocuğu yok muydu? Onların her birisi diğer gurbetlere çıktılar İslam'ı yaymak için. Biz yerimizden kıpırlamıyoruz. Bunca rahatın içinde, bunca nimetin içinde Allah'ın dinine hizmet etmekten geri durursak bunun hesabını veremeyiz. Hepimizin boynunun borcu Allah'ın dinini her yere yaymak. Allah'ın ahkamını her yerde cari kılmak, Allah'ın kullarına İslam'ın hakikatlerini öğretmektir. Avustralya'ya, Eskimo'ların diyarına, Güney Kutbuna, Kuzey Kutbuna, Afrika'ya, Güney Amerika'ya, dünyanın her yerine gitmemiz lazım. Bir bahane bulmamız lazım. Mesleğimizden bir tutamak bulmamız lazım. Oraya gitmemiz gerekir. Ve orada İslam'ı temlih etmeliyiz. Maşallah Pakistanlı kardeşlerimiz pek güzel yapıyorlar. Dünyanın her tarafından ne hangi taşı kaldırsan altından o mütevazı boynu bükük Pakistanlılar çıkıyor. Güney Afrika'ya gitmişler. Güney Afrika'ya gitmişler. Endonezya'ya gitmişler. Daha başka diğerlere gitmişler. İslam'ı tebliğ etmişler. Bize de bizi pohpohluyorlar. Siz eski imparatorlukların torunlarısınız. Biz sizi çok seviyoruz. Biz size tabi olmaya hazırız. Gelin bizim başımıza geçin. Biz onların kölesi olamayız. Allah'ın dinine kim hizmet ederse efendi odur ama ne kadar mütevazi insanlar ki biz tekrar asli vazifemizi idrak edelim de Allah'ın dinine hizmet edelim diye bizi öyle ne yapsınlar? işte çocuğu şekerle efendim hoşuna gidecek şeylerle avutmak gibi bize de mazimizden yapraklar açıp bak dedeleriniz böyleydi siz niye böylesiniz demiyorlar da yine gelin başımıza geçin diyorlar yani kaç defa, kaç toplantılarına gittiysek, böyle dediler. İşte, Peygamber Efendimiz, başka İran hükümdarı gelmeyecek buyurmuş. Elçi göndermiş, ne yapmış İran hükümdarı? Elçi şehit ettiği gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde mektubunu parça parça yırtmış. Vay! Benim tebaamdan filanca köşede Hicaz mıntıkasında benim idare ettiğim ülkenin bir köşesindeki fukara bir kavmin başından bir şahıs çıkmış, bana şöyle emrediyor, böyle emrediyor, böyle şey mi olur? Hükümdar, ben ki hükümdarım, bana böyle elçimi gönderilir, elçiyi şehit etmiş, mektubu da cahçurt, cahçurt yırtmış. Peygamber Efendimiz diyor ki, onun benim mektubumu yırttığı gibi Allah onun da mülkünü parça parça eylesin. Ve parça parça oldu. Onu, onu kendi oğlu öldürdü. O Kisra'yı Peygamber Efendimiz'in mektubunu Cakçık yırtan o edepsizi kendi oğlu Hançerleri öldürdü. Ve mülkü de parça parça oldu. Peygamber Efendimiz'in zamanındaki Bizans hükümdarı ise kendisine mektup ve elçi geldiği zaman biraz kabul etti. Sordu çeşitli soruları. Tamam siz bizim kitaplarımızda bahsedilen o peygamberi söylüyorsunuz, tamam hak peygamberdir dedi. Fakat etrafındaki komutanlar ve devlet erkanı bir gulgüle çıkardılar, bir gürültü çıkardılar. Onun üzerine döndü. Ben sizi denemek için diri bağlılığınızı ölçmek için öyle di vermiştim dedi. 180 derece dönüş yaptı. Eski sözünü geri almış gibi oldu. Ama kendisi kani oldu ki bizim peygamberimiz Hz. İsa Aleyhisselam'ın müjdelemiş olduğu peygamberdir. Evsafını tamamen duydu, öğrendi. Sordu inceden inceye ince, sadaka alır mı, almaz mı? Kavmin şereflilerinden elinden midir? Aşağı tabakasından mıdır? Efendim doğru sözlü müdür, değil midir? Çeşitli soruları sordu. Hak peygamber olduğuna şahsen kani oldu ama yetmez. O devirde peygamber efendimizin hak peygamber olduğunu bilmek yetseydi yahudiler hakkında kur'an-ı kerimde buyruluyor ki kema ya'rifune ebna e. evlatlarının bilir gibi senin hak peygamber olduğunu bilirler. Bilirler ama uymadıktan sonra kıymeti yok. Uymadılar onlar. Tabi olup söz dinlediği zaman, hizmete girdiği zaman kıymeti var. Neyse o Kayser'de helak oldu. Ondan sonra onun mülkünü Müslümanlar aldılar. Bak Peygamber Efendimiz yeminle buyuruyor ki, nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki. Nefis demek can demek burada. Yani şu canımı, şu hayatımı elinde tutan Allah, Allah'a yemin ederim ki. Onların hazinelerin her ikisinin hazinelerini Allah size bahşedecek onlar size infak olunacak, baş yolunacak dedi. Çünkü Allah yolunda cihad etti bizim o büyüklerimiz, o sahabe-i kiram o muhterem kimseler Allah yolunda cihad ettiler. Kadisiye denilen bir büyük kilit savaş oldu. O kadar büyük bir orduyla gelmişti ki Bizans İmpar İran hükümdarı o kadar büyük bir orduyla gelmişti ki emniyetinden kendisine güveninden ordusuna güvenliğinden Hazinesini de beraber getirmişti. Aile efradını da beraber getirmişti. Arapların onun karşısına giden sahabe-i kiramdan müteşekkil ordusu ise küçük bir gruptu. Atları vardı, o kadar silahları bile azdı. Zırhları, silahları azdı. Şöyle baktı onlara, dedi bu cahiller bizim ordumuzun ne kadar büyük olduğunu bilmiyorlar şunların komutanlarını çağıralım, bizim ordumuzu gösterelim, bir dolaşsın, kiminle uğraşmaya cüret ettiğini anlasın da özür dilesin, yerine dönsün, o zaman affederiz diye çağırdılar. Müslüman hükümdarını filleri gösterdiler, piyadeleri gösterdiler, süvarileri gösterdiler, silahları gösterdiler, ordugahın içinde çeşit çeşit böyle bölük bölük askerleri, büyük grupları gösterdiler, dediler ki bak bizim ordumuz bu kadar büyük, fark etmez dedi, Müslüman oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Ondan haber verin. Müslüman oluyorsanız olun. Olmazsanız sizi Müslüman edinceye kadar veyahut bize tabi oluncaya kadar sizinle savaşmaya emir olundum. Savaşça geliştiler. Ötekiler filleri Müslümanların üstüne sürdü. O fillere ne yapsın? Arap atları onları görünce korktular. Üç gün böyle devam etti. Fakat bu üç günde Müslümanlar bir adım geri çekilmeyince... İran ordusuna bir ürperme geldi. Yani Allah Allah bu ne biçim ordu ki? Ne biçim şey ki? Bir avuç insan fakat bunca kuvvetin karşısında bir adım gerilemiyor. Bu ne inat? Bu ne şecait? Bu ne kahramanlık? Ondan sonra şeyler Müslüman mücahidler filleri bertaraf etmenin çaresini buldular. Mızraklarıyla fillerin gözlerine hedef aldılar. Hayvanların gözlerine şey yapınca hedefe alınca hayvanlar ürküp yüz geri geri dönünce bu sefer Müslümanları ezmesi gereken o koca hayvanlar Bizans ordusunu tarımar etti. Ve hükümdar da, ordusuyla gelmiş olan hükümdar da bırakıp kaçtı. Ordusu Müslümanların eline geçti. Her şeyi bu hadisi şerifte bildirildiği şekilde Müslümanların oldu. İşte Peygamber Efendimiz böyle ileriye ait sözleri hiç daha ortada emaresi yokken bildirmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ''Vallahi ben sizin zenginliğinizden, fakir olmanızdan daha çok korkar, endişe ederim. O hazineler sizin elinize geçecek ama ben sizin zengin olmanızdan endişe ederim.'' buyurdu. Çünkü Müslüman, Müslüman Allah'a kulluk edecek, aldanmayacak. Bu dünyanın parasına, puluna, mevkine, makamına, rahatına, izzetine, iltifatına... Aldandı mı o zaman mahvoluyor. Allah yolunda mesleği, Allah'ın yolunda dine hizmet etmek olacak. Allah bize o onlardan ibret almayı, onlar gibi yapmaya çalışmayı nasip eder. İla heleke ehlüŞ Şam, velâ fi ümmeti, velâ tezalü taifetun min ümmeti zahirine al al hatta yukatilü <gülüyor> dajjal. <gülüyor> Bu hadis-i şerif de hakkında daha başka pek çok şahitler olan bir mevzuyu bize anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Nüaym hilyesinde naklettiği üzere buyurmuş ki Ehl-i Şam helak olduğu zaman ümmetimde hiçbir hayır kalmaz. Ama ve la tezalu min ümmeti zahirine alel hak ümmetimden bir grup taife hakka müzahir olacaklar. Hakkı destekleyici olacaklar. Hatta yukatilü deccal. Deccal çıkıp da onlar da deccal savaşıncaya kadar böyle hakkı destekleyen hakka müzahir olan bir taife daima mevcut olacak. Veyahut zahirine sözü hal olursa, tercüme şöyle olur. Ümmetimden bir taife efendim ortaya çıkmış olarak daima hak üzere bulunacak. Yani hakkı temsil eden bir mübarek zümre daima mevcut olacak. Allah bizi onlardan eylesin. Şimdi bunu birazcık dilimizin döndüğünce izah edelim. Şam. Biz Şam deyince Arapların dediğinden başka bir şey anlarız. Biz Şam deyince Dimeşk şehrini anlarız. Halbuki Araplar Şam dedikleri zaman bir mıntıka hatıra gelir. Şehir hatıra gelmez. O bizim Şam dediğimiz şehrin adı Arapça'da Dimaşk'tır. Batı dillerinde Damaskus'tur. Efendim Şam Arapça'da sol kelimesinden geliyor. İnsan güneşe yönünü döndüğü zaman Kabe'nin olduğu yerde Hicaz'da güneşe yönünü dönerse yukarı taraf sol taraf ne olur? Şam olur. Sol taraf olur. Aşağı taraf ne olur? Sağ taraf olur, Yemen olur. Yemen de sağ kelimesinden geliyor. Şam sol kelimesinden çıkıyor, Yemen sağ kelimesinden geliyor. Oradan gelmiş. Yani yukarı iller demek. Arabistan'a göre yukarısı çöllerin bittiği, yeşilliklerin başladığı mübarek mıntıkalar. Dımışk şehri de onun içinde. Kudüs şehri de içinde. Efendim Belki efendim şimdi Bağdat'ın, Küfe'nin olduğu yerler de dahil olabilir. İşte burası Müslümanların kültür merkezidir. Salih kimselerin olduğu yerdir. Hatta manevi bakımdan büyük evliya Allah'ın manevi manevi idareciler olan büyük büyük evliya Allah'ın ebdalın bulunduğu yerdir. Onlar ondan hürmetine yağmur yağar. Onlar hürmeti hürmetine bu ümmete nusret olunur diye kitaplarda kayıtlıdır. Büyük Evliya Allah'ın olduğu yerler. O Şam ahalisi helak olunca yani şimdi diyelim ki Dımışk şehrinin olduğu yer, Kudüs'ün olduğu yer, efendim Irak ve Suriye mıntıkası bu ahali helak olduğu zaman ümmetimde hayır kalmaz. Çünkü özü gitmiş oluyor. Yani asıl İslam'ı temsil eden kültür bakımından İslam'a yardım bizim adamlarımızı alacaklar, bizim aleyhimize kullanacaklar. Kışkırtıyorlar. Savaş kışkırtıcılığı yapıyorlar. Ama bir taraftan da diyorlar ki bir taraftan da diyorlar ki bayrak yok. Efendim vatan ne demek? Bayrak ne demek? Askerlik ne demek? Yani tamamen bu çeşit şeyleri veddediyorlar ki karşılarındaki zümreleri pasifize etmek denilir buna. Yani onları, onları gevşetmek, uyuşturmak ama kendileri hazırlanıyorlar. Karşı tarafı uyutacaklar kendileri hazır olacaklar. Bir büyük melhame olacak. Melhame demek yani kanın gövdeyi götürdüğü, her şeyin karıştığı büyük savaş demek. Melhame-i Kübra büyük savaş. Bu büyük savaşın olacağı yer Antakya Ovası olacak diye haberlerde geçer. Antakya Ovası Ovasında bir büyük şey olacak. Savaş olacak ve Beni Asfar denilen ak yüzlüler, sarı benizliler diyoruz ama kızıl kızıl benizlilerin Kızıl delillerin söylediği gibi artık yani tabir Arap, Arapça'da da geçiyor. Yani Avrupa ve Batı demek o. Onlar Gadir edecekler. Yani zulm edecekler. Yani haksızlık edecekler. Yani anlaşmayı bozacaklar. Ve 960 bin kişilik bir orduyla yapılan hesaplara göre hadis-i şeriflerdeki ibarelerden Antakya'ya çıkacaklar, İskenderun'a çıkacaklar. Orada Müslümanlarla bir büyük savaş olacak. E onlar da hazırlanıyor, biliyorlar bu şeyi. Allah, Allah bizi Müslümanlığa bağlı eylesin, gevşemeyenlerden eylesin, kendi aleyhimize, memleketimizin aleyhine çalışanları bilenlerden eylesin, tedbirini alanlardan eylesin. Hazır ol, cenge. Eğer isterisen sulh, salaah. Eğer sulh ve sükünet istiyorsan. Cenge hazır ol, kuvvetli ol, fazun kuvvetli olsun, cesaret edemesin karşı taraf. Ama gevşek olursan, birbirine düşersen, İslam'ı unutursan, karşı tarafın emrine girersen, en acısı o. En acısı, karşı tarafın emrine girip de kendi milletinin aleyhine dönerse bir insan, çok büyük hainlik, çok büyük mahrumiyet olur. Kendimiz de şey yapmayalım, başkalarına da öyle yapmaması için ne yapmak gerekiyorsa diyelim. Hadis-i Şerif'in ikinci tarafı, Yine çok enteresan. Bir taife kıyamete kadar hak üzere duracak. Hak örtülü kalmayacak. Hakkı destekleyecek bir grup insan. Allah bizi onlardan eylesin. Hak ehlinden olmaya çalışalım. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurmuş ki Zülme al hakkı haytü zale. Hak nereye giderse onun peşinde ol. Haktan ayrılma yani. Ne tarafta olursa ama şimdi evvelce 3 sene önce anam babam haklıydı ama hocam şimdi karşı taraf haklı. O zaman karşı tarafta olacaksın. Yani vel al enfusikum evil valideyni vel akrabil kendi aleyhine de olsa ana babasının akrabasının aleyhine bile olsa hakkı tutacak. Adaletten ayrılmayacak ya. Anne, baba senin bu yaptığın doğru olmadı. Sen haksız yapıyorsun. Gel etme bu tarlayı o amcama ver. Bu senin hakkın değil. Onun hakkını yeme diyecek icabında. Müslüman ma al hakkı haysu zale. Hak nereye zail olursa gidersen sen de hakkın peşinden git diyor Peygamber Efendimiz öyle yapacak. Gelelim öbür hadisi şerife. İza <gülüyor> te Bi emrin tetde ber akibetehu ve inkana ve inkana riyen pentehi anhu. İbn Mesud radıyallahu anhın rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz bir hareketlerimizi nasıl tayin edeceğimize dair umumi kaide öğretiyor bize. Buyuruyor ki. Bir işi yapmaya niyet ettiğin zaman akıbetinin ne olacağını bir hesapla düşün önceden. Ben bunu böyle yaparsam bunun sonu şöyle olur veya böyle olur diye sonunu bir hesapla. Sonunu düşün. Eğer sonu doğruysa sonu iyiyse sonu rüşt, sebil-i reşat ise, hak yol ise, iyi ise hmm. fe'duhi onu yap. Fe'ut fe'emdihi onu icra eyle. O işi yap. Eğer sonu sapıklıksa, yanlış bir istikamete götürecekse, kötü ise ondan kendini alıkoy. Başının tatlılığına bakma, işin sonuna bak. Bu işin sonunda ben falanca kimseyle Kanlı bıçaklı kavgalı olurum. Yapma o zaman. Bu işin sonunda ben belki namaz kılamaz duruma düşerim. Aman o işe girme. Ama çok karlı ne olursa olsun. Bu işin sonunda ben efendim eşimden, dostumdan, akrabamdan, şeyden çok uzaklara düşerim. Şöyle olur böyle olur. O zaman yapma. Yani işin sonuna itibar eyle diye bir umumi efendim, hareket tarzı kaidesi. Eğer vecihde أحدüküm elemen. Fel yada yedehu haysu yecidu elemehu vel yekul seb amerratin euzü bi izzetillahi ve kudretihi ala kulli şeyin min şerri Bu hadisi i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve Hazretleri bize bir ağrı duyulduğu zaman o ağrının tedavisi için bir dua öğretiyor. Duayı nakleden Peygamber Efendimizden nakleden Kâb bin Malik el Ensari Hazretleri ki Peygamber Efendimizin lehinde, İslam lehinde şiirler yazan edip kimselerden birisiydi ve "Ve ales selasetil ledine hullifu ayeti kelimesinde bahsi geçen o tevbesi 50 küsur gün sonra kabul edilen mübareklerden birisidir. Cabib bin Malik Hazretleri. Cabib bin Malik Hazretlerinin rivayet ettiği bu hadis-i şerifin manasını şöyle verelim. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz sizden biriniz bir elem yani acı, ağrı duyarsa, hissederse izavece de ehadukum elemen. Vecele hissetmek manasına da gelir Arapçada. Hissederse elini elleri ya da yere o haytu yecidu elemehu ağrısını acısını duyduğu yerin üstüne koysun elini. Mesela dizi ağrıyor. Elini koysun dizinin üzerine. Ondan sonra 7 defa şu sözleri söylesin. Eûzü bi izzetillahi ve kudretihi ala kulli şeyin min şerri ma Bunun böyle Arapçasını yazmakta da fayda vardır. Not alan kardeşlerim için bir kere daha duasını Söyleyeyim. Ondan sonra manasını söyleyeyim. Eûzü bi izzetillahi ve kudretihi ala külli şeyin min şerri ma ecidu. Eûzü bi izzetillahi ve kudretihi ala külli şeyin min şerri ma ecidu. Manası yedi defa denilecek bu. Yedi defa denilecek olan bu sözün manası nedir? Eûzü sığınırım. Bi izzetillahi ve kudretihi, Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım. Ala kulli şeyin, her şey üzerine olan izzetine ve kudretine sığınırım. Her şeye kadirdir, her şeye galiptir, her şeyin fevkındadır, her şeyden üstündür, aziz yüzü Kimse ona tefevvuk edemez, kimse ona karşı gelemez. Bir işi yapmak dilediği zaman buyurur ki, kün peyekün, o da o işte olur. Min şerrimâ ecüdü şu hissettiğim şu hissettiğim ağrının şerrinden Allah'ın izzetine ve her şeye kadir oluşuna sığınırım diye dua. Dua bu. Demek ki dua maddi bir rahatsızlığa deva olurmuş. Bu hadis-i şeriften o çıkıyor. Demek ki maddeten insan bir ağrı duyuyor. Ona rağmen manevi bir dua ediyor faydası oluyor. Yani bir merhem sürmüyor, bir ilaç yapmıyor fakat dua ediyor, dua tesir ediyor. Dua tesir eder. Yalnız dua etmesini bilmek lazım. Duanın şartlarını bilmek lazım. Dua edecek güzel güzel ağızlı olmak lazım. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bana, bana dua edin, ben duanıza isticabe eylerim duanıza karşılık veririm buyurmuş ama hadisi şeriflerden öğreniyoruz ki duanın kabul olması için şartlar vardır. Kabul olmamasının da bazı sebepleri vardır. Mesela kabul olmayacak dualardan söyleyeyim. Bir kavim emri marufu, Nehyi münkeri terk ederse Allah'ın emirlerini, buyruklarını yapın, yasaklarından kaçının, bırakın bunu demeyi bir tarafa bırakırsa Allah onların başına öyle azap, elem, keder verir ki içlerindeki salih kimseler bile dua etse duaları kabul olmaz. Demek ki, bak o zaman şey kaçıyor. Duanın kabulü şartı kaçıyor. Sonra bir insan efendim eee Mesela mazlumun duası mazlumun duası hemen kabul olur. Zulma uğramış insanın duası efendim emiri adilin duası hemen kabul olur. Ananın babanın duası kabul olur. Buna karşılık emiri adile asi olan insanın duası kabul olmaz. Anasına babasına asi insanın duası kabul olmaz bazı böyle istisnalar vardır. Onları da bilmek lazım. Hadis-i şeriflerden toplayıp insan onlardan kendisini kurtarmalı ki dua ettiği zaman duası bıçak gibi kessin, yerini boz. Çok çok misaller var. Bakın ben kendi yakınlarımdan bir misal anlatayım. Bir akrabamız İstanbul'dan İstanbul'a geldi. Akrabamızdan birisi birisi ağrısı sızısı vardı. 3-4 doktora gösterdik. Hepsi. Allah uzak eylesin. Kanser dediler ve ileri derecede dediler ve şuradan şuraya kadar sarmış dediler. Ve bunun ancak 2-3 aylık bir ömrü kalmış görünüyor dediler. Sonra hocamız efendim dua eyledi ona. Dualı bir su verdi, bunu dedi. Aradan seneler geçti hala sağ. Hani 3 ay ömrü kalmıştı. Filanca insanın efendim beş senedir, yedi senedir çocuğu olmuyor. Çocuğu veren de Allah, vermeyen de Allah. E filanca muhterem zata efendim gitmiş söylemiş benim çocuğum olmuyor diye. O da dua etti, etti. Şimdi iki tane çocuğu var. Şimdi iki tane çocuğu var. Allahu Teala Hazretleri duaları kabul eder. Üd'uni es-secib-leküm. Yalnız duayı işte güzel bir tarzda adabına uygun yapmak lazım. İzâ ve cede hadüküm fi nefsihi fel lehu. Bakın bu da çok mühim bir kaydı. Çok mühim bir kaide geldi bu hadisi şerifte. Sosyal hayatımızın önemli bir temel taşı olabilecek hareket tarzıdır bu. Ebu Hureyre radıyallahu Ahten rivayet edilmiş hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz insan kardeşine hakkı söyleyip ona iyiliği tavsiye etmeli, nasihat etmeli, öğüt etmeli demek istiyor bu hadis-i şerifte. Şimdi kelimeleriyle izah edelim. İzâ vecede ahadüküm di'ehrihî nusam fi nefsihi Sizden biriniz kardeşi, yani Müslüman kardeşi için kendi içinde bir samimi duygu bir müşahede bir fikir bunursa feleyezgurhu lehu onu ona söylesin şimdi açıklayalım izavecede ahalikum bir ehiyi kardeşi için bir şey hissederse insan içinde bu kardeşten murat nedir ehifi fitdin, dindeki kardeşidir yani sen bana ben sana illa kan kardeşi olmak şeyi yok Müslüman Müslümanın çünkü inlemeli minune ikbetün sadece ve sadece kardeşidir. Hasmı olamaz, düşmanı olamaz, efendim çelmcisi olamaz, aleyhinde çalışanı olamaz, kuyusunu kazanı olamaz. Nus, nus ve nasihat sözü ne demek? Bir insanın samimi olarak içten içten bir Halis niyet beslemesi demek. İçtenliği demek. Yani halisliği demek. Halis muhlis oluşu demek. Sizden biriniz kendi içinde samimi bir duygu, bir istek, bir temenni duyarsa kardeşi hakkında, onu ona bildirsin diyor Peygamber Efendimiz. Yani umumiyetle hepimiz kusurluyuzdur. Allah kusurlarımızı şimdiye kadar yaptıklarımızı affeylesin. Bundan sonra o kusurları terk edip de kusursuz hareket etmeyi nasip eylesin. Umumiyetle kimse kimsenin yüzüne doğruyu söylemiyor. Allah ömürler versin beyefendi. Sağ olasınız, var olasınız, bilmem ne. Bir sürü iltifat çıkıp gitti mi arkasından başlıyorlar kuyusunu kazma, Başlıyorlar aleyhinde konuşma, Başlıyorlar gıybetini yapma. Halbuki bu böyle olmayacakmış. Bu hadis-i şeriften anladığımıza göre. Onun hakkında senin içinde bir bilgi belirdi. Bir kanaat belirdi. Ya bu kardeşimiz bence bu hususta hata ediyor. Böyle yapmaması lazım. Kendisi doğru yapıyorum sanıyor ama doğru yapmıyor. Ben buna gidip bunu samimi olarak söyleyeyim diyecek. Ama severek gidecek. Bak kusura bakma diyecek. Ben senin kötülüğünü istemiyorum ama benim içimde böyle bir fikir hazır oldu. Yanlışsam düzel. Ben sende şöyle bir hata görüyorum. Sen bunu yapmaya devam edersen allah Alem çok büyük cezalara uğrarsın. Gel bu işi bırak. Gel bu tarzda yapma bu işi. Büyük günah olur. Yanlış yolda gidiyorsun kardeşim. Ben senin iyiliğini istiyorum. Belki bu senin hoşuna gitmeyecek ama şu anda keyifli, safalı bir durumdasın ama bunun arkası fena gelir. Ahirette çok pişmanlık çekersin diyecek insan. Şimdi bunun bir misalini anlatayım, hatırda kalsın. Bizim buradaki e hakim kardeşlerimizden, dostlarımızdan birisi, efendim bir akrabasının, o da yüksek bir hakim olan, bir akrabasının durumunu düşünmüş, bakmış, imana, insafa sığan bir durumu yok. E akraba, gitmiş kapısını çalmış. Ötekisi kendisinden yaşça daha büyük. O, buyur, hoş geldin yeğenim, gel bakalım otur. Almış içeriye o geleni. Benimkisi çok meşhur, yüksek bir, hatırlı, yüksek mevkide bir insan. Gelen şimdi Müslüman kardeşimiz dostumuz ona demiş ki: "A bey. Bak demiş, biliyorsun bu dünya kimseye bakıyı değil. Öleceğiz hepimiz. Yarın, ruzu mahşerde hesap var. Mahkeme var. Mahkemeyi kübra var. O mahkemeyi kübrada hakimler de muhakeme olacak. Sen yanlış yoldasın." Şimdi hatırıma geldi ki demiş. O dünya, bu, o alemde, o, o mahkemede herkes bu dünyada yaptıkları yazılıyor ya defterle, herkesin hesabı görülecek, kârı zararı hesaplanacak. İmanlılar cennete, salih ammeler işleyenler cennete, ötekiler cehenneme gidecek. Şimdi, geçen gün otururken hatırıma geldi, demiş. Şimdi ben Allah'ın lütfu keremiyle mahkemede iyi çıkar durumum, cennete gidersem, sen de imansızlığın dolayısıyla cehennemliklerin arasına ayrılırsan, şöyle sen cehennemliklerin yerine doğru böyle giderken, şöyle bir göz göze geldiğimizi düşünüverdim demiş. Öyle geldi hatırıma demiş. Yahu yeğenim, madem işin aslı böyleydi, niye dünyada beni ikaz etmedin? Böyle akrabalık mı olur? Gelip söyleseydim, ben de kendimi düzeltseydim de, bu ahirette bu kötü duruma düşmeseydim daha iyi değil miydi? Dersin diye hatırıma geldi ağabey demiş. Bak şimdi sana söylüyorum demiş. Yarın bana demiş, ehli cennet cennete giderken, ehli cehennem cehenneme ağlayasızlığa feryatı figan ederek götürülürken, efendim bana böyle yan gözle bakıp da yeğenim niye beni önceden ikaz etmedin deme. Gel demiş. Tövbe et, istiğfar et. Tevbe edersen, imana gelirsen Allah eski günahları bağışlar. Affu mavguret eyler. Doğru insan ol. efendim e, Namazını kıl. ibadetini yap. Allah'a bağlan. Müslüman ol diye ya, şey yapmış. O da dinlemiş, bakmış. Has, hali, samimi, hiç sözler yani. Demiş. Yeğenim, doğru söylüyorsun demiş. Samimiyette inanıyorum. Doğru söylüyorsun ama ne yapayım demiş. İçim kabul etmiyor demiş. Neden o bu kadar lafa rağmen neden insan hakikati kabul edemiyor? İşte o hidayetin de şartları vardı onda. Valla hulayeh dil kabz zalimin. <gülüyor> Allah zalimlere hidayet etmez. Valla hulayeh dil kabz kafirin. Allah kafirlere hidayet etmez. Doğruyu göstermez. Daha başka böyle şeyler var. İnsanın hatasını muhiterif olarak dergahı izlete yüz döndürmesi lazım öyle olmadan olmaz Allah nasip etmiyor Göz gözyaşı dökmesi lazım hatasını anlaması lazım demek ki kardeşlerim birbirimizin karşısında dalgalukluk yapmayacağız ama Şahin gibi de gözünü oymayacağız yani sen de bir kusur yakaladım gel buraya deyip yakasını dürüp efendim, burnunun üstüne patlatmayacağız yani o tarzda değil ama lütf ile, tatlılıkla, hoşlukla birbirimizin kusurunu söyleyeceğiz. Alime de söyleyin, zalime de söyleyin. Yüksek mevkidekine de söyleyin, aşağıdakine de söyleyin ki ötekisi de kibirlenmesin. Ne olacak? Şu fani dünyada kibirlenecek ne var? Büyük, büyüklerin büyüğü Allahu u Teala Hazretleri. Kimsenin büyüklenme hakkı yok. Efendim genel müdür, efendim bakan veyahut efendim şöyle böyle efendim çok yüksek mevkide efendim yaşlı Yaşlı da olsa, yüksek mevkide de olsa Söyleyeceğiz Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi Hatırınızdadır En büyük, en yüksek Dereceli cihat Zalim hükümdarın karşısında Ona hak sözü söylemektir Diyor Peygamber Efendimiz Hakkı söyleyeceğiz Aman hakkı söylemekten geri durmayalım Çok haksızlıklar oluyor Herkes bir davanın peşine takılmış Herkes bir sevgiye gönlünü kaptırmış o sevgi onu kör etmiş, hakikatleri göremiyor. Ama öteki kardeşi uzaktan bakınca görür. Aa, bu, bu gidişle giderse şu uçurma yuvarlanacak diye görebilir. Yukarıdan bakan insan, dışarıdan bakan insan. Hadisenin içindeki göremez. Onun için ikaz edelim. İçimizde geçmişse bir şey, kardeşim istesem de istemesem de kalbime böyle bir duygu doğdu... Beni affet, Yanılıyorsan beni düzelt. Bunu at içimden, atmama yardımcı ol. Ben sende şöyle bir kusur görüyorum. Bunu yapmasan iyi olur. Sevap kazanırsın. Demeye alıştıralım kendimizi. Susmamaya alışalım. Susmamaya, hakkı söylemeye alışalım. Bir sürü farzlar çiğneniyor. Bir sürü haramlar irtikap ediliyor. Ya yakınımız diye susuyoruz, ya mevkii yüksek diye susuyoruz. Olmaz ki. Ondan gidiyor işler ters. Ondan böyle baş aşağı gidiyoruz. Allah bizim huylarımızı güzel eylesin. Hakkı hak olarak görüp tabi olan ve söyleyen, batılı batıl olarak görüp uzaklaşan ve onu ikaz edebilen güzel dirayetli, ahlaklı Müslümanlar olalım. İza veccete zalike yani vesvesete ferqa isba aka sebbabetel yumna Fe anhu fi fakhizikal yusra ve kul bismillah fe innaha şeytan. Peygamber Efendimiz bu hadise şerifte Taberani rivayet elemiş. Bir dua öğretiyor yine. Bu duayı da isteyenler yazsınlar. Çünkü bana böyle biraz hocalık olduğu için çok gelip de soruyorlar. Size de soran olabilir. Hepiniz